أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين رب شرح لي صدري ويسير لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي إنك كنت بنا بصيرا وأفوض أمر إلا الله إن الله بصير من العبادة. Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. Pek aziz ve değerli kardeşlerim. Anlatacağımız konu birden fazla hac yapmanın hükmü ile ilgili olacaktır. Bu ilmi araştırmalar ve fetva daimi komitesinin efendim hazırlamış olduğu bir fetvaya dayanarak bunları anlatmaya çalışacağız inşallahü rahman. Soru İsteyen ve kendisine zor gelmeyen kimse için her yıl hac yapmak güzel midir? Yoksa her üç senede veya her iki senede bir hac yapması mı daha faziletlidir? Cevap, hamd yalnızca Allah'adır. allah, allah Teala, haccı mükellef ve gücü yeten kimseye ömürde bir defa olmak üzere farz kılmıştır. Birden fazla yapılan hac, nafile ve Allahu Teala'ya yakınlaşma vesilesidir. Nafile hac, belirli bir sayı ile sabit olmamıştır. Sınırlandırılmamıştır. Haccın tekrarı, dinen mükellef olan kimsenin <gülüyor> mali durumuna sağlıklı olmasına, çevresindeki akraba ve fakirlerin durumuna, ümmetin farklı umumi menfaatine, malı ve canı ile katkıda bulunmasına <gülüyor> ve hac veya başka bir amaç için yapacağı olan yolculuk yahut da mukimlik halinde ümmete faydalı olmasına bağlıdır. Herkes içinde bulunduğu şartlara bakarak kendisi için en güzel yararlı olanı öne almalıdır. Evet. Bunun kaynağı İlmi Araştırmalar ve Daimi Fetva Komitesi Cilt 11 Sayfa 14 Bir kimse, bir kimsenin gücü ve imkanı varsa, bir kimsenin gücü ve imkanı varsa, Hac'ın üzerinde 5 yılı geçirmesin. 5 yıl hiç yapmadan geçirmesin. Nitekim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. İnne allahu te'ala yekul inne abden eshahtu lehu hismehu cismehu ve vasahtu aleyhi fi ma'ayşetihi tamzi alayhi, khamsatu e'vamin لا ينفض لا يفيد إلي لمحروم رواه أبو يعلى وابن حبان والبيحق والبيحقي صحيحه الباني في سلسلة الصحاح. <تصفيق> allah Teala buyuruyor ki şüphesiz ki kulun cismine bedenine sıhhat verdim, rızkına bolluk verdim, üzerinden beş yıl geçtiği ömrünü beş yıl uzattım. Buna rağmen o hacı ed eda etmek amacıyla, beni hac amacıyla evimi Kabe'yi ziyaret etmeyerek hayırdan mahrum oldu. Allah-u Teala en iyi bilendir. Bunun kaynağı ise Ebu Ya'la İbn Hibban ve Beyhaki rivayet etmişler. Elbani de Silsiletü'l-e hadis-ü hadis-no 1662'de hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve eshabihi ecmain Euzu billahi